İkinci temsil, seninle biz sahra-i kebir gibi bir mevkideyiz. Kum denizi fırtınasında gece o kadar karanlık olduğundan elimizi bile göremiyoruz. Kimsesiz, hamisiz, aç ve susuz, meyus ve ümitsiz bir vaziyette olduğumuz dakikada birden bir zat o karanlık perdesinden geçip, sonra gelip bir otomobil hediye getirse ve bizi bindirse, birden cennet misal bir yerde istikbalimiz temin edilmiş, Gayet merhametkar bir hamimiz bulunmuş. Yiyecek ve içecek ihzar edilmiş bir yerde bizi koysa ne kadar memnun oluruz bilirsin. İşte o Sahra-i Kebir bu dünya yüzüdür. O kum denizi bu hadisat içinde harekatı zerrat ve seyli zaman tahrikiyle çalkanan mevcudat ve biçare insandır. Her insan endişesiyle kalbi dağdar olan istikbali müthiş zulümat içinde Nazarı dalaletle görüyor. Feryadını işittirecek kimseyi bilmiyor. Nihayetsiz aç, nihayetsiz susuzdur. İşte semere-i miraç olan marziyat ilahiye ile şu dünya gayet kerim bir zatın misafirhanesi, insanlardaki onun misafirleri, memurları, istikbaldaki cennet gibi güzel, rahmet gibi şirin ve saadet ebediye gibi parlak göründüğü vakit ne kadar hoş, güzel, şirin bir meyve olduğunu Anlarsın. Makam-ı istimada olan zat diyor ki, Cenab-ı Hakk'a yüz binler hamd ve şükür olsun ki ilhattan kurtuldum, tevhide girdim, tamamıyla inandım ve kemal imanı kazandım. Biz de deriz, ey kardeş seni tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak bizleri Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine mazhar etsin. Amin. Allahümme salli ala menin şakka bi işaretihil gamer. <gülüyor> وَنَبأَ مِن أَصَابِعِ الْمَاءِ كَالْكَوْثَرِ صَاحِبُ الْمِعْرَاجِ وَمَا أَظَلَّ الْبَصَرِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ مِنْ أَوَّلِ الدُّنْيَا إِلَى آخِرِ الْمَحْشَرِ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ Rabbana, la tu aḫizna imnasi na, ou axta na. Rabbana, la tu zikulubana bagiz hedeitna. Rabbana, etmim lana nouri na, lana inne ki ala külüşeyin kadir. Ve akrı dava hum en ilhamdulillahi Rabbil alameen. On ve 31 birinci sözlerin zile. Şakkı mer mucizesine dairdir. Bismillahirrahmanirrahim. rahim s-saatü ve enşekkal kamer. Ve in yarav ayeten yuridû ve yegûlû sihrum müstemir. Kamer gibi parlak bir mucize-i Ahmedi vesselam olan, inşikâk-ı kameri, evham-ı in ile inhisâfa uğratmak isteyen filozoflar ve onların muhakemesiz mukadditleri diyorlar ki, eğer inşikâk-ı kamer vuku bulsaydı, Umum aleme malum olurdu. Bütün tarihi beşerin nakletmesi lazım gelirdi. El cevap İnşikak'ı Kamer dava yerine büvete delil olmak için o davayı işiten ve inkar eden hazır bir cemaate gecede vakti gaflette ani olarak gösterildiğinden hem ihtilaf metali ve sis ve bulutlar gibi rüyete mani esbabın vücuduyla beraber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 Tarihen malum ve meşhur olduğu halde Kur'an Hakimin "Ven şakka'l-kamer" demesiyle şu vakayı umum âleme ihbar ettiği halde Kur'an'ı inkar eden o küffardan hiçbir kimse şu ayetin tekzibine yani ihbar ettiği şu vakanın inkarına ağız açmamışlar. Eğer o zamanda o hadise o küffarca kati ve vaki bir hadise olmasaydı şu sözü serlişte ederek gayet dehşetli bir tekzibe ve Peygamberin aleyhissalatü vesselam iptali davasına hücum göstereceklerdi. Halbuki şu vakaya dair siyer ve tarih, o vaka ile münasebetler, küffarın adem hukuna dair hiçbir şeyini nakletmemişlerdir. Yalnız, وَيَقُولُوا سِحْرٌ müstemir ayetinin beyan ettiği gibi, tarihçi menkul olan şudur ki, o hadiseyi gören küffar, sihirdir demişler ve bize sihir gösterdi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 Eazim-i ekseri demişler ki, İnşikâk-ı Kamer, parmaklarından su akması, umum bir orduya su içirmesi, camide hutbe okurken dayandığı kuru direğin müfarekat-ı Ahmediye'den aleyhissilâtu vesselam ağlaması, umum cemaatin işitmesi gibi mütevatirdir. Yani öyle tabakadan tabakaya bir cemaat kesire nakletmiştir ki, kizbe ittifakları muhaldir. Hale gibi meşhur bir kuyruklu yıldızın, bin sene evvel çıkması gibi mütevatirdir. Görmediğimiz Serendip adasının vücudu gibi, tevatürle vücudu katidir demişler. İşte böyle gayet kati ve şuhudi mesailde, teşkikat vehmiye yapmak akılsızlıktır. Yalnız muhale olmamak kafidir. Halbuki şakk-ı kamer, bir volkanla inşikak eden bir dağ gibi mümkündür. Üçüncü nokta, mucize, dava ı nübüvvetin ispatı için, Münkirleri ikna etmek içindir, icbar için değildir. Öyleyse dava ünüvveti iştenler için ikna edecek bir derecede mucize göstermek lazımdır. Sayır taraflara göstermek veyahut icbar derecesinde bir bedahetle izhar etmek, Hakim-i Zülcelal'in hikmetine münafi olduğu gibi, sırrı teklife dahi muhaliftir. Çünkü akla kapı açmak, ihtiyarı elinden almamak sırrı teklif iktiza ediyor. Eğer fatır hakim, inşikak-ı kameri, hevesatına göre bütün aleme göstermek için bir-iki saat öyle bıraksaydı ve beşerin umum tarihlerine geçseydi, o vakit sahir hadisat-ı semaviye gibi ya davai ı delil olmazdı, Risalet-i Ahmediye aleyhissalâtu vesselâm'a hususiyeti kalmazdı Yahut vedahat derecesinde öyle bir mucize olacaktı ki aklı icbar edecek, aklın ihtiyarını elinden alacak, ister istemez nüvveti tasdik edecek. Ebu Cehil gibi kömür ruhlu, Ebu Bekir Sıddık gibi elmas ruhlu adamlar bir seviyede kalıp, sırrı teklif zayi olacaktı. İşte bu sır içindir ki, hem ani, hem gece, hem vakti gaflet, hem ihtilaf metali, sis ve bulut gibi sayır mevaniyi perde ederek, umum âleme gösterilmedi veyahut tarihlere geçirilmedi. Dördüncü nokta, şu hadise gece vakti herkes gafletteyken ani bir surette vuku bulduğundan etraf alemde elbette görülmeyecek. Bazı efrada görünse de gözüne inanmayacak. İnandırsa da elbette böyle mühim bir hadise haber vahid ile tarihlere bâkî bir sermaye olmayacak. Bazı kitaplarda Kamer iki parça olduktan sonra yere inmiş ilavesi ise ehli tahkik reddetmişler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 Öyleyse vuku bulmamış. Bin nefrin onun gibi Avrupa kâseristlerinin başına. Beşinci nokta. İnşikâk-ı kamer kendi kendine bazı esbaba binaen vuku bulmuş, tesadüfi tabii bir hadise değil ki adi ve tabii kanunlarına tatbik edilsin. Belki Şems ve kamerin Hâlık-ı Hakîm'i, Resûl'ünün risaletini tasdik ve davasını temvir için harikulâde olarak o hadiseyi ika etmiştir. Sırr-ı ve sırr-ı teklif ve hikmet-i risaletin iktizasıyla, hikmet-i rububiyetin istediği insanlara ilzam-ı hüccet için gösterilmiştir. O sırrı hikmetin iktiza etmedikleri, istemedikleri ve davayı ı nübüvveti henüz işitmedikleri aktar zemindeki insanlara göstermemek için, sis ve bulut ve ihtilaf-ı metali hasiyetiyle bazı memleketin kameri daha çıkmaması ve bazıların güneşleri çıkması, ve bir kısmının sabahı olması ve bir kısmının güneşi yeni grup etmesi gibi, o hadiseyi görmeye mani pek çok esbaba binaen gösterilmemiş. Eğer umum onlara daki gösterilseydi, o halde ya işareti Ahmediye'nin aleyhissalâtu Vesselamın neticesi ve mucize-i nüvvet olarak gösterilecekti, o vakit risaleti bedahat derecesine çıkacaktı, herkes tasdike mecbur olurdu, aklın ihtiyarı kalmazdı. İman ise aklın ihtiyarıyladır. Sırrı teklif zayi olurdu. Eğer sırf bir hadise-i semavi olarak gösterilseydi, Risalet-i Ahmediye ve vesselam ile münasebeti kesilirdi. Ve onunla hususiyeti kalmazdı. Elhasıl, Şakk-ı Kamer'in imkanında şüphe kalmadı. Katî ispat edildi. Şimdi vukuuna delalet eden çok bürhanlarından altısına işaret ederiz. Haşiye, yani altı defa icma suretinde vukuuna dair altı hüccet vardır. Bu makam çok izaha layıkken ma süf kısa kalmıştır. Şöyle ki, ehli adalet olan sahabelerin vukuuna icmağı ve ehli tahkik umum müfessirlerin وَنْ شَقَّ الْقَمَرِ tefsirinde onun vukuuna ittifakı ve ehli rivayet-i sadıka bütün muhaddisinin pek çok senetlerle ve muhtelif tariklerle vukuunu nakletmesi ve ehli keşif ve ilham bütün evliya ve sıddık ayının ve ilmi kelamın meslekçe birbirinden çok uzak olan imamların ve mütebahhir ulemanın tasdiki ve nas katı ile dalalet üzerine icmaları vakıı olmayan ümmeti Muhammediyenin Aleyhissalatu vesselam o vakayı telakki bil kabul etmesi güneş gibi inşika-ı kameri ispat eder. Elhasıl, buraya kadar tahkik namına ve hasmi ilzam hesabına idi. Bundan sonraki cümleler, hakikat namına ve iman hesabınadır. Evet, tahkik öyle dedi. Hakikat ise diyor ki, Semâ-i Risâletin kamer-i olan Hâtem-i Divân-ı nasıl ki mahbubiyet derecesine çıkan ubudiyetindeki velâyetin keramet uzması ve mucize-i kübrâsı olan mirâc ile yani bir cismi arzı semavatta gezdirmekle semavatın sekenesine ve alemi ulvi ehline rüçhaniyeti ve mahbubiyeti gösterildi ve velayetini ispat etti. Öyle de arz'a bağlı semaya asılı olan kameri, bir arzının işaretiyle iki parça ederek arzın sekenesine, o arzlının risaletine öyle bir mucize gösterildi ki zat-ı Ahmediyye ve selam kamerin açılmış iki nurani kanadı gibi, risalet ve velayet gibi iki nurani kanadıyla, iki ziyadar cenah ile evci kemalata uçmuş. Ta kav kavseyine çıkmış, hem ehli semavat, hem ehli arza medar-ı fahr olmuştur. Aleyhi ve alâ Salatu ve teslimat mil-el-arzi ve semâvât. Sübhâneki lâ ilmelenâ illâ mâ innaka antal alimul hakim allahumma bi haqqi man shakka al qamar bi isharati ij'al qalbi qulub talabati rasail al nur al sadiqin kal fi muqabalati şemsil Kuran. al quran amin amin